Açık Dergi Evet, telefonumuzun diğer ucunda Ayşe Erzen var. Hesabah Gürsey Enstitüsü'nü konuşuyoruz bu akşamın dergisinde. 1996 yılındaki kurucuları arasında bu arada enstitünün Erdal İnönü tarafından 83 yılında temelleri atılıyordu bu enstitünün. Şimdi 97 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Kandilir Asathanesi yerleşkesine Yerleşmişti da katkılarıyla beraber son dönemde de garip bir gelişme oldu. Türkiye'nin bu önemli enstitüsü Feza Gürsey Enstitüsü Gebze'deki bilişim ve bilgi güvenliği ileri teknolojileri araştırma merkezinin bir alt birimi olarak tasarlanmış. Daha doğrusu öyle olması uygun görülmüş. Bir süredir esasında bu haberleri duyuyorduk. Bugün bir gelişme oldu. Radikaldeki haberi görüyorum. Şükrü Oktay Kılıç'ın haberi. Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı Yeter Gün, bu konuda daha sağlıklı bir karara varacaklarını da söylemiş. Evet, bu sağlıklı karar ne olabilir onu da birazcık esasında değerlendirmek istiyoruz. Açık dergi içerisinde Ayşe Erzan söylediğimiz gibi telefonumuzun diğer ucunda. Ayşe Hanım, beklettiğim. Beklettik daha doğrusu özür dileriz ee, bunun için. Evet ee, en başından beri esasında enstitünün içerisindesiniz. Süreci de anlatmanızı isteyeceğim. Bir garabet denebilecek bir süreç esasında bu son dönemde enstitünün başına evet. gelmiş olan. Ama öncelikle şuradan başlayalım. Bu enstitünün e, ne açılardan elzem olduğu Türkiye'deki bilim çalışmaları hatta dünyadaki bilim çalışmaları açısından e, ve Son dönemde olanları siz nasıl açıklarsınız? Siz ağzınızdan bir duyalım. Feza Gürsey Enstitüsü daha önce dediğiniz gibi Gebze'deki Marmara Araştırma Merkezi'nde ilk önce kurulmuş bir temel bilimler ünitesinin bir anlamda devamı ama bir anlamda da yeni bir modelin ortaya çıkmasına işaret eden ilginç bir deneme Boğaziçi Üniversitesi ile TÜBİTAK'ın ortaklaşa yaşama geçirdikleri bir temel bilimler araştırma enstitüsü. Türkiye'de ister ilk Erdal Bey'in, Erdal'ın önünün kurduğu tarihten itibaren ele alın, ister... Bu 1996'da Boğaziçi Üniversitesi TÜBİTAK arasında imzalanan protokolle yaşama geçirilen enstitü diye bakın. Hı hı. Türkiye'de ilk ve hala da tek temel bilimler araştırma enstitüsü. Temel bilimler derken bu enstitünün içinde... Teorik fizik daha çok matematiksel fizik ama aynı zamanda istatistiksel fizik işte katı hal, teorik katı hal fiziği çalışılıyordu. Bir yandan da matematik hem temel hem de yani saf matematik diyebileceğimiz hem de uygulamalı matematikle ilgilenen arkadaşlar vardı. Ve bu enstitü çok doğru bir biçimde bütün e, Türkiye sattındaki fizikçilere matematikçilere hizmet vermek için kurulmuştu. Öyle ki e, sadece dört tane e, tam zamanlı ve e, kadrolu yani sürekli insanı vardı. E, Yavuz Nutku e, bu e, e, bir anlamda e, kurucu ruhu e, diyeyim. E, o bu e, sürekli kadrolardan bir tanesi ne oluşturuyordu ama e, e, onun dışında da çok az sayıda dediğim gibi e, sadece dört kişiyle sınırlı bir e, sürekli e, elemanı e, olan geri kalan çalışanlarının e, bir kısmının yarı zamanlı diğer e, genellikle İstanbul'daki diğer üniversitelerden e, haftada iki veya diyelim üç gün e, gelen insanlar bir de doktora sonrası e, araştırmacıları e, oluşturuyordu kadronun gel kalan kısmını Hı -hı. ve Türkiye'de doktora sonrası araştırmacısı uygulamasını ilk e, yaşama geçiren e, kurum da yine Feza Gürsel Enstitüsü'ydü. Burada e, asıl e, asıl demeyim ama yani yapılan etkinliklerin çok önemli bir kısmı da e, bütün e, İstanbul-Ankara dışından üniversitelerden insanların davet edildiği ee, ya, e, yüksek lisans öğrencileri, doktor öğrencileri, genç araştırmacıların e, katıldığı araştırma yarı yılları, e, yaz okulları, kış okulları e, biçiminde ediyordu. ve bu e, etkinliklere yurt dışından kendi alanlarında hakikaten kalburüstü insanlar davet ediliyordu e, ve e, burada e, başka Hiçbir yerde her, kendi üniversitelerinde kesinlikle e, imkan bulamayacakları bir araştırma, alışveriş, e, birbirinden öğrenme, kendi kendine güvenini pekiştirme ortamı e, doğuyordu. Ve bu o, e, üniversitede e, bulunamayacak araştırma ortamında hakikaten o alanda en e, ön saflarda ne tür araştırma yapılıyor, nedir önemli sorular... Ya da zorluklar nelerdir? Bundan sonra araştırma doğrultuları ne yönde olmalıdır? Bunlarla donanarak kendi okullarına dönen insanlar doktoralarını, yayınlarını çok daha başarılı, çok daha hakikaten dünyada bu işler ne düzeyde yapılıyorsa o düzeyde ve o espriyle yapma imkanı buluyorlardı. Bence Feza Gürsey'in en büyük katkısı buydu. Esasında TÜBİTAK'la yapılan bir anlaşmanın, genel anlaşmanın daha doğrusu e, bu evet. genel tanımların yapıldığı kurucu metinden bahsediyorum. Tabii ki yenilenmemesi evet. gibi bir, sözleşmenin yenilenmemesi e, gibi do, bir durum söz konusu. 2008'de yenilenmedi. Yani evet. 12 senelikmiş protokol. Hı -hı. 2008'de bunu TÜBİTAK e, tek taraflı olarak yenilemeyeceğini söylüyor. Evet. E, anladığım kadarıyla Sayın e, Kadri çaldıran Bey'le e, e, bu konuyu e, görüşme fırsatım oldu o. Kendilerine esas olarak hiçbir neden verilmediği ve e, e, yani sadece bir e, e, çözümsüzlükle karşı karşıya kaldıklarını söylediler. E, i̇cabında e, bütün bu e, protokolü sıfırdan gözden geçirip e, tamamen e, yeni bir e, düzlemde e, sonuca ulaştırmaya dahi hazır olduklarını söylemelerine karşın. Doktora sonrası araştırmacılarının kontratları yenilenmiyor ve yerlerine kimse alınmıyor. Bu şekilde bir atrisyona uğratılıyor yani oradaki araştırmacı kadrosu. 29 filanken 4'e kadar indiriliyor. Bu gerçekten bir ulusal bilim teknoloji enstitüsüyle onun aslında göz bebeği olarak e, görmesi e, gereken e, kurum arasında tahayyül etmesi zor bir ilişki biçimi. Evet ve çok kısa bir süre içerisinde hatta e, yer değiştirilmesi tebliğ ettiklerini evet. de söylemek evet. lazım. Evet. evet ve hakikaten de boşaltıldı geçen hafta perşembe akşamı. Evet şu anda eşyalar taşındı Gebze'ye bildiğim evet. kadarıyla evet. ama buradan bir geri dönüş olasılığı da, da e, konuşuluyor ya da bir türlü or orta yol mu bulunacak ne dersiniz? Umuyoruz. Hala umuyoruz. Yani e, bunun aynı koşullarla mı olur, yoksa daha geniş bir e, üniversiteler katılımı e, olur? E, ama e, Temel Bilimler e, Araştırma Enstitüsü kimliğini koruyarak bu e, enstitünün e, faaliyetine devam etmesi, doğrusu bütün e, herkesin e, ortak e, isteği. Ayşer'den çok teşekkür ediyorum. Ee, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı acaba? Ee, eklemek istediğim bir şey, bu site e, ziyaret edilirse e, Feza Gürsen Enstitüsü'nde e, gelmiş, ders vermiş, e, çeşitli etkinliklere kaza, e, katılmış, oradaki <gülüyor> insanlarla ortak makaleler yazmış, e, dünya çapında e, fizikçi ve matematikçilerin. E, e, TÜBİTAK Başkanlığı'na ve yeni atanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'na yazdıkları evet. bu enstitü sizin ülkenizin gururudur. Dünya çapında başarılı ve çok iyi şeyler vaat eden, çok iyi bir gelecek vaat eden bir enstitüdür diyen mektuplar var. Bunlarla hakikaten Türkiye'de e, i̇lim bilim yapılmıyor efendim zaten e, ne lüzum var işte e, endüstriye yönelik e, uygulamaya yönelik araştırmaya sadece ihtiyacımız var bizim e, diyen e, bir zihniyet arasında <gülüyor> e, çok çarpıcı bir fark var. Evet, Feza Gülsey dosyamıza devam ediyoruz. Daha doğrusu Feza Gülsey Enstitüsü'nün Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojileri Araştırma Merkezi'nin bir birimine e, dönüştürülmesi tehlikesi karşısında yaptığımız söyleşilerden bir diğerindeyiz şu anda. Evet, Tosun Terzihoğlu telefonumuzun diğer ucunda. Tosun Bey, merhabalar. Hoş geldiniz bir kere Merhaba, daha. Merhaba, iyi günler. Açık radyoya ve açık dergi programına. Evet, e, şu soruyu sormak istiyorum. Ayşe Erzan'la da ayrıntılı olarak e, Konuşmamızdan esasında bir e, güven alarak e, evet. TÜBİTAK'ın e, enstitünün yer değiştirmesine dair e, tebligatında enstitünün daha iyi iş e, yapabilmesi için yerini değiştirdiğine dair ibareler var. E, ama ne okuduklarımız ne de duyduklarımız enstitünün hiçbir şekilde o işlevsiz bir halde olmadığını e, göstermekteydi. Siz esasında Erdal İnönü'nün başlattığı formattan evet. e, şu anda ki güncel format Fezai Gülse Enstitüsü'nün evet. esasında evet. yeni bir model de teşkil eden formatını evet, evet. E, zamanda da e, TÜBİTAK başkanlığı yapmıştınız. Hı -hı. Evet e, hem bu modeli de konuşmak zannedersem Tabii. çok değerli olur hem de TÜBİTAK'ın bu e, son hamlesi hakkında nasıl bir değerlendirmede bulunurduğunuz onu merak ediyoruz. 97 yılları arasında TÜBİTAK Başkanlığı yaptım. O sırada e, Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü olarak e, 1983'te kurulmuş olan Erdal İnönü'nün girişimiyle endüstri Marmara Araştırma Merkezi'ndeydi. Yani Gebze'deydi. Fakat işler orada iyi yürümüyordu. Çünkü Marmara Araştırma Merkezi esas olarak kuruluşundan beri endüstriye araştırma yapmak üzere e, görevlendirilmiştir. Temel bilimler ise adı üstünde buluşlar yapacak temel bilimlerde yani matematikte, teorik, fizikte ve bunları makale halinde yayınlayacak ve bir de gençlerin yetiştirilmesine katkıda bulunacak. Bu kısmı çok önemli. Halbuki Marmara Araştırma Merkezi'ne değişik üniversitelerden farklı üniversitelerden gençlerin gelmesi gitmesi e, çok zor. Çünkü araştırma oluyor. Bunların bir kısmı gizli. Ee, üniversitelere uzak, üniversite değil. Onun için biz İPI'ye uğraşarak yeni bir model geliştirdik. Dedik ki, TÜBİTAK'ın temel bilimler, enstitüleri bir tanede olması şart değil. Mutlaka ve mutlaka bir üniversite ile birlikte yapılmalı. Bunu hayata geçirmek için de 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi ile TÜBİTAK bir anlaşma yaptı 12 yıllığına ve enstitü Tedar Gürsel Enstitüsü TÜBİTAK Boğaziçi temel bilimler araştırma ensüsü olarak kayda geçti. Yani bu ensüllerin üniversitelerde olması fevkade önemli. Çünkü genç araştırmacılar, doktora yapanlar gelecekler, gidecekler, yoğun kurslar, görecekler yurt dışından ziyaretçiler olacak, araştırma yarı yılları olacak. Hı hı. Ve bu tezaküse bunlar gerçekleşti. Gerçekten çok verimli yıllar geçti. Hı hı. Ama son yıllarda anlamadığımız bir şeyler olmaya başladı. Hı hı. Açıkçası ...Fezay ee, Gürsey Enstitüsü'nün... ...giderek ödeneği kısılmaya başlandı. Hı hı. Halbuki TÜBİTA'nın bütçesi... ...müthiş bol. Ee, ödenek varken... ...TÜBİTA'nın temel bilimlerde... ...tek araştırma enstitüsü olan... ...Fezay Gürsey Enstitüsü'nün ödeneğinin... ...giderek kısılması... Giderek kısılması ...hiçbirimizin aklını almadığı bir şeydi. Evet. Yani son kararı da hiç anlayamadık doğrusu. Arkasında bir gerekçe yok. Bir gerekçe şöyle bir şey. Görülen lüzum üzerine. Evet. Yani bu bizim bir bakmak kötü bir devlet geleneğimiz görülen lüzum üzerine. Yani ben güçlüyüm, istediğimi yaparım. Evet. Bunun manasını ben asla göremiyorum ne olduğunu. Ha, amaç bu MCU, hani orada da olmadı dolayısıyla kapatalımsa, e, o ise yani bilime yapılan en büyük kötülük olur. Şimdi e, ilginç bir tarafı, bu son hükümet, yani yeni kurulan hükümet, Sanayi Bakanlığı'nı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na dönüştürdü. Bu isim bile çok anlamlı. Çok bence isabetli bir isim. Yani yani Türkiye gerçekten iddialı bir ülke olmak istiyorsa bilgi temelli bir ekonominin üzerine e, inşa edilmesi lazım. Ama şimdi böyle yapan bu şekilde ileriye gitmiş olan ülkeler var. Almanya iki defa böyle ileriye gitti. Japonya, Kore'ye. Bütün bunlar örnekleri. Ama unutmayalım ki bütün o ülkelerde temel bilimler de ciddi olarak desteklendi. Yani sadece biz endüstriyel araştırma yapalım canım, matematiğe, fiziğe, hatta felsefeye, tarihe ne lüzum var falan diye bir görüş asla olmadı. Kaldı ki temel bilimler öyle çok büyük ödenekler falan gerektiren bir şey de değil. Yani Feza Gürse'nin Enstitüsü'nün bütçesi yanılmıyorsam kısılmadan önce 10 milyon liraydı yılda. Kısıldıktan sonra 2 milyona indi. Şimdi geçen sene Twitter'ın sarfetmeyi geri verdiği ödenek 300 milyon lira. Aleyimş, evet. <gülüyor> yani bunun 30'da birini Seza Gürse'ye verse onu taşımak falan yerine hı hı. o enstitü gene e, 2000'li yılların başlarında olduğu gibi o fevkalade aktif dün genç matematikçilerin, fizikçilerin geldiği, öğrendiği, araştırma yaptığı, tartıştığı bir merkez haline 15 gün içerisinde gelir. Tosun Bey çok teşekkür ederiz açık Radyo'dan. Rica da... ederim. İyi e, günler efendim. Ali Alp aramıştık. Buyurun benim. Merhabalar açık radyodan açık radyoyla programından Ayşe Hanım da genel olarak enstitünün işlevi ve bugüne kadar nasıl işlemiş olduğu dolayısıyla fonksiyonsuzluk gibi bir eleştirinin getirilemeyeceğine dair uzunca bir konuşma oldu. Tosun Terzioğlu da esasında bu işte temel bilimlerle pratik bilimler tartışmasına dair bir iki görüş e, dile getirdi. Sizinle de esasında benzer e, konuları gündeme Aha. getirmeyi isteriz. E, bununla beraber genel bir değerlendirme e, almayı da düşünüyoruz ama. O kadar tuhaf, acayip bir e, davranış oldu ki TÜBİTAK yönetimi açısından bunun kapatılması. Zaten e, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen tepkinin büyüklüğünden hı hı. belli. Evet. Türkiye içinden gelen e, e, tepkinin de Bence çok umut verici bir tarafı o enstitüden faydalanmış olan çeşitli düzeylerdeki gençlerin, asistanların, öğrencilerin çünkü lise öğrencilerine doktor öğrencilerine kadar çok sayıda yani kendi mensuplarını aşan sayılarda belki binlerce Hı. yahut yüzlerce insana burada çok üst düzeyde eğitim verildi. Bu insanlar bir bilim heyecanı kazandılar ve burada görülmesi gerek yani Türkiye'de bilim yapılıyor, Türkiye'de yetmez bu kadar ama gerçekten uluslararası kalitede iyi bilim yapılıyor ve bunun yapıldığı TÜBİTAK destekli temel bilim alanındaki. Hı hı. E, yani örnek burası. Bence burada e, bilim yönetimi bilim politikası açısından e, usul olarak da tabi içerik olarak da e, büyük bir e, hata var. İki taraflı hata var. Yani TÜBİTAK gibi Türkiye'nin bilim politikasını yönlendiren bir kurumun ki ben e, Tosun Bey'in başkanlığı zamanında onun bilim kurumuna görev aldım. Hı hı. o Böyle bir kurulun yönetiminin bu nitelikte bir kararı enstitünün içinde çalışan bilim insanlarına, Türkiye'deki bilim camiasına, bu konunun uzmanlarına sormadan, hmm. üstelik sırf usulen enstitünün kendi yönetim kurulunda, o yönetim kurulu üyesi çok değerli bir sürü bilim insanları var, onların haberi olmadan böyle ani bir beyanla bu enstitünün kapatılmasına gidilmesi, yani bilim camiasına karşı... Bence büyük bir gaf. Bunun bir benzeri de kendi bağlı oldukları bakana kadar karşı yapıldı bence. Çünkü yeni bir hükümet, yeni bir hı hı. bakan atanıyor. Sayın Bakan'ın kendisini de beyandan aldığımıza göre bugün kredik halde haberi olmayan, evet. böyle bu kadar büyük yankı getiren bir karar Sayın Bakan'ın önüne konuyor. Yani hükümetin meşgul olduğu son derece karmaşık bir siyasi konjonktür var. Hükümetin değişeceği seçimlerden sonra yeni bir hükümet geleceği belliyken 5 Haziran'da bu kararı alıyorlar. Aldıktan sonra dahi ne Enstitüsü'nün yönetim kuruluna ve orada çalışan bilim insanlarına duyuruyorlar son ana kadar ne de bağlı bulundukları bakana yahut yeni gelecek bakana evet. e, duyurmak, onu beklemek terasetini e, diyeyim gösteriyorlar. Evet. Tübitan muazzam bir bütçesi var. Evet. Buna karşılık e, geldikleri andan başlayarak Kendilerinden önceki bütün e, TÜBİTAK yönetimlerine, e, burada yani kişisel e, rekabetleri falan söz konusu etmiyorum Kendilerine destek olan insanlar dahil olmak üzere. Ve Türkiye'deki bütün neredeyse bilim camiasının önde gelen insanlara, TÜBİTAK'ın eski bilim kurulu üyelerine e, vesaire hasmane bir tavır aldım. Bir de benim üstünde bir taraf daha var. üniversiteye döneceğim, şu FEDARGÜSEL Enstitüsü'ne. Şimdi FEDARGÜSEL Enstitüsü e, bir, ayrık bir vaka değil. Yani işte Boğaziçi Üniversitesi'nin Kandiliye eleşkisiyle TÜBİTAK arasında kurulmuş. Sırf teorik fizikçiler matematikçiler çalışsın diye. Ve bundan ibaret düşünülmüş bir şey değil. Bizim <gülüyor> benim bilim kurulumda olduğum dönemde bu kurulurken, Tosun Bey'in de başkan olduğum dönemde, düşünülen şey bunun bir prototip olması. Şimdi Tedarikçi Üniversitesi kendi başına başarılı ama esas olarak bir prototip örnek olmak niyetiyle kurulmuştu. Bu yönetmeliğin de şimdi kaldırılan yönetmeliğinin bizim zamanımızdaki şeklinde Hı -hı. açıkça yazar. Ee, şimdi başa dönersen Fezal Gürseye kendisi için olan önemine ilave olarak e, bu teşvik edilip başarılarının artmasıyla e, uygulamalı ve temel başka alanlarda Türkiye'de tekrarlanması gereken bir model. E, şimdi bunun başka örnekleri de var. Mesela Almanya'da Max Planck Enstitüleri var. Bir de Fama Enstitüleri var. Fama Enstitüleri uygulamalı Max Planckansleri daha çok temel deneysel veya teorik çeşitli tabirinlerdedir. Büyük hı hı. bir network ile bu enstitüler Almanya'nın e, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında e, işte araştırma potansiyelini geliştirmeye yeniden ayağa kaldırmaya büyük bir hizmet yapmışlar. Evet. E, Tabii son olarak Feza Bey sonra ben kendisini bir çoğumuz gibi şahsen tanırdım. Türkiye için çok büyük bir kültür ve medeniyet değeriydi biliyor muyum? Yani bu evet. böyle bir insanın bütün dünya biliyor. Adına verilen bir enstitünün kapanması, yani değeri değeriyle ilgili ve örnek olması, prototip olması ile ilgili bütün şeylerin ötesinde bir de işte bir, bir kültürel değerin karşı bir kader bilmezlik var. Evet, öyle. Evet, Peki Ali Bey bu arada son söyleşi sizinle yapmış olduğumuzdan ötürü son sözler sizin sözleriniz olacak ve belki de gelenektendir bir de umutlu bir şekilde kapatmak için neler söylemek istersiniz bu ben e, umutlu şeyde kapatmak için değil sahiden umutluyum bu noktada çünkü bugün sayın bakanın beyanatı ve karardan kendisinin de haberi olmadığını yenilere alacağını söylemesi hepimizi yüreklendirdi onun için ben umutluyum bundan sonrasından ve e, güzel olacak diye düşünüyorum e, ama yani bulunduğumuz nokta bu noktaya gelmeden önceki nokta e, gerçekten üzülecek bir noktaydı şimdi oradan çıktığımızı düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben size çok teşekkür için. ederim. Rica ederim. Çok sağolunuz. Görüşmek İyi. üzere. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Yine. Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programı içerisindeyiz. Feza Gürsey Enstitüsü hakkında sırasıyla Ayşe Erzan, Tosun Terziyoğlu ve Mehmet Ali Alpar'la yaptığımız süreçleri dinlettik. Sizlere görüştüğü için teşekkür ediyoruz bir kere daha ve e, Feza Güsey Enstitüsü'nün kurtarılması için açılmış olan blogu da istiyorum tekrar sizlere. savefezagürsey.wordpress.com adresinden yazın. E, çeşitli imza kampanyalarına, mektuplara ulaşmak mümkün. Bakanlıklara siz de bastırabilir, baskı yapabilirsiniz. Daha doğrusu Feza Gürisei Enstitüsü'nün yerinde kalması ve çalışmalarını eskiden olduğu gibi verimli devam edebilmesi adına Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41